Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Amerika Birleşik Devletleri merkezde Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi yani NOAA, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu ortalamasının Temmuz ayında 404,39 ppm olarak gerçekleştiğini bildirdi. İdare tarafından açıklanan verilere göre bu değer geçen yılın Temmuz ayında 403,57 ppm olarak ölçülmüştü. Yani neredeyse 1 ppm daha az. Atmosferdeki milyon parçacık içindeki karbondioksit yoğunluğunu gösteren bu değerin 350 ppm'i aşması iklim değişikliği açısından güvenilir sınırın aşıldığı anlamına geliyor. Yani aynen bugün olduğu gibi. Ve Hawaii'deki Mauna Loa gözlem istasyonunda ilk defa 1958 yılında Mart ayında yapılan ilk ölçümde 316 ppm olarak belirlenmiş. Yani 1958'de 316 bugün 404.39. Bu değer son 800 bin yıldır 300 ppm seviyesini aşmamıştı. Fosil yakıt kullanımının çok düşük olduğu sanayi devrimi öncesinde ise yalnızca 280 ppm düzeyindeydi. Greenpeace'ten yeni bir kampanya var. Geçtiğimiz 10 yılda önceki 100 yılın toplamından daha fazla plastik üretildi ve plastik kirliliği okyanuslar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Greenpeace denizlerimizin karşı karşıya olduğu bu tehdit karşısında bir şeyler yapmanın zamanı geldi ve atılması gereken adımlardan biri de plastik mikro taneciklerin kullanımını sonlandırmak diyor. Bir tür mikroplastik olan mikro tanecikler yüz ve vücut temizleme ürünleri, diş macunları, temizlik ürünleri ve deterjanların da dahil olduğu geniş bir ürün yaypazesini giderek artan bir şekilde kullanıyor. Bu küçük plastik tanecikler giderler yolunda da kanalizasyon sistemlerine Oradan da tabii ki sonunda denize karışıyor. Çok küçük boyutlarda olan bu plastik tanecikler filtrelenemiyor ve denizlere karıştığı zaman da temizlenemiyor. Avrupa'da kozmetik sektöründe kullanılan mikro tanecikler denizlere her yıl 8627 ton plastik ekliyor olabilir. Ayrıca yapılan bir araştırma Avrupa'da kabuklu deniz canlılarının, midye ve istiridiyelerin tüketenlerin yılda 1800 ila 11000 mikroplastik parçası tüketiyor olabileceğini ortaya koydu. Greenpeace de diyor ki denizlerimiz için büyük tehdit oluşturan bu plastik mikro taneciklerin üretimine ve satışına getirilecek yasaklar denizlere karışan plastiklerin azaltılmasında çok önemli bir adım olacak. Sen de bugün harekete geç demiş Greenpeace. Kampanyaya katılmak isterseniz greenpeace.org.tr adresine gidebilirsiniz. Geçenlerde verdiğimiz bir haberde Çin'in İngiltere Büyükelçisi Liu Tianming Umuyorum İngiltere Çin'e kapılarını açık tutar. Umarım İngiliz hükümeti Hinkley Point nükleer santral projesini desteklemeye devam eder ve en kısa zamanda kararını verir diyordu. Anlaşılan Çin nükleer pazardan pay kaparak endüstrisini kurtarmaya çalışıyor. Geçen yıl Çin devlet başkanı Xi Jinping ile İngiltere'ye yaptığı ziyaret sırasında iki ülke arasında yaklaşık... 40 milyar sterlin değerinde karşılıklı yatırım anlaşması imzalanmıştı ancak şimdi İngilizler nükleer kabusa girmeyi istemiyor anlaşılan. Türkiye'nin kabusu Mersin nükleer santralinin akıbeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde yine gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı ortak basın toplantısında Akkuyu projesiyle ilgili buranın stratejik yatırım haline getirilmesi konusuydu. Bu karar alınacak ve Akkuyu stratejik yatırım konusu içinde yerine alacaktır. Bir diğer konu da Türk akımı meselesi. Rusya'dan aldığımız doğal gaz miktarı 28 milyar metreküp. Bu Türk akımının gelişinde iki hat olacak. Bu hatların inşa edilmesi öncelikle görevlerimiz arasındadır ifadelerini kullanarak projenin öneminin altını çizdi. 2010 yılında Rusya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmayla uluslararası hukuk ve Avrupa Mektesi Bağıt'ı hiçe sayılarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali gündeme gelmişti. Santralin 22 milyar dolar gibi bir servete mal olması bekleniyor. Her biri 1200 megawatt gücünde 4 reaktör bulunduran santral, Türkiye'nin enerji ihtiyacının %10'unu karşılayacak bir enerji sistemini güvensiz hale getirecek. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi Rus Devlet Nükleer Şirketi Rosatom tarafından yürütülüyor. 60 yıl işletme ömrüne sahip olacağı ve 2022'de de inşaatının tamamlanacağı gibi bir hayal ortaya sunulmuş. Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürülmesinden sonra ikili ilişkiler bozulması santralin akıbetine ne olacak gibi bir tartışma yaratmıştır. Rusya Federasyonu hükümetine bağlı analiz merkezinin stratejik enerji araştırmaları direktörü Kordin Akkuyu Nükleer Güç Santral Projesi ile ilgili olarak şunları söylemişti. Akkuyu Nükleer Güç Santral Projesi tamamen iptal olmaz. Fakat herhangi bir siyasi gelişme projenin ertelenmesine sebep olabilir demişti. Ama biz diyoruz ki artık enerji sistemleri o kadar dönüşecek ki zaten nükleer bir dinozor olarak kalacak. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği